Keme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhabalar sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Medya Kültür Kent Çalışmalarının Sesi KKM programının Son ve özel e, Gezi e, programına hoş geldiniz. Bu programın e, kaydedildiği ve yayınlandığı tarihler aynı zamanda Gezi direnişinin Gezi sürecinin de birinci yılına tekabül ediyor. Biz de bu dönemlik e, programa ara verirken böyle bir tarihsel e, çakışmadan da faydalanarak e, daha farklı bir program kurguladık bugün. Bu sefer birazcık da Gezi ruhunun o çok sesli çok aktörlü yapısına öykünen bir şekilde kayıt cihazımızı, mikrofonumuzu İktisadi Hidari Bilimler Fakültesi'nin farklı öğretim üyelerine uzattık ve onların, onların Gezi'nin birinci yıl dönümünde Gezi'yi nasıl gördükleri ve bundan sonraki süreci nasıl yorumladıklarına dair görüşlerini aldık. Bu uzun sohbette yine e, bunu bir radyo programına dönüştüren Kader Çetin taş arkadaşımız emek verdi. Ben Ulaş Bayraktar. Şimdi mikrofonumuzu e, İktisadi İler Bilimler Fakültesi'nin değerli hocalarına uzatıyoruz. İlk olarak İktisat Fakültesi'nden e, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Selim Çakmak'la hocamıza uzatıyoruz. Hocam sorumuz e, çok genel bir soru. Bundan bir sene önce ne oldu? Gezi dediğimiz şey, birinci yıldan önünü kutladığımız o süreç, o dinamizm neydi? Bu dinamizm niye ortaya çıktı? Ve bu ne bıraktı, ne olacak? Aslında çok da kolay bir soru sormuyorsunuz hocam. <gülüyor> Fakat şöyle söyleyeyim, önce Gezi benden nasıl bir duygu dünyası yarattı, ondan başlayayım isterseniz. Ben önce şaşırdım neden şaşırdım? Bunun her zamanki gibi 2-3 gün sürecek bir park direnişi gibi bir olay olacağını ve hatta iktidarın bile ilk 3 günde bu bir çevreci bir eylemdi dediği şey. Ben de aslında ilk 3 günde böyle bir çevreci eylem gibi algılama yönelimindeydim. Fakat daha sonra bunun aslında bir sadece çevreden de daha geniş bir ee, hatta sadece Gezi dememek lazım belki Haziran isyanına dönüşmesi bir halk isyanına dönüşmesi bu da çok önemli bir şey ee, işte örgütlüm mü tartışmasından evet. öte burada evet. insanların bir ortak e, ve belki de benim için en önemli kısmı şey yani bu iktisatçı yani olarak da e, özellikle neoliberalizmin getirdiği deniz no alternative e, sloganına çok büyük bir darbeydi. İşte bir alternatif var. Ve bu alternatif orada yaşadı, yaşardı. Ve sadece orada kalmadı. Bu tüm Türkiye'ye yayıldı. Mersin'e yayıldı. Adana'ya yayıldı. Benim şehrime Antakya'ya yayıldı. Bu çok önemli bir... Ve belki de uzun yıllardır insanların birbirini dinlemekten kaçınmaları... Bir, bir, bir şekilde sona erdi. insanlar birbirlerine dinleyebilecek. Benim için böyle geziden aklımda kalan en önemli sahnelerden bir tanesi böyle bir e, tomadan sıkan suya sudan kaçan bir elinde Türk bayrağı olan bir e, kızla bir elinde BDP bayrağı olan bir gencin e, işte bu, bu, bu, bu bunu gezi olarak e, ben yani geziden 10 yıl sonra ne hatırladım derseniz bunu söylerdim. Muhtemelen. Dolayısıyla Gezi bende bunu yaratmış. Evet, Gezi neden oldu? Gezi aslında bir sürü birikmiş e, dinamiklerin de tabi ki e, su yüzüne çıkmasının bir sonucuydu. E, Gezi bir, bir anlamda aslında bir şehir is Yani Osmanlı'ya baktığınız zaman çiftçilerin ya da işte işte göçebe toplulukların yerleşim hayatına karşı isyanları var ya da Cumhuriyet tarihinde işçi sınıfının ücretlerini yükseltmek için ya da göreli konumluk korumak için yaptığı e, isyanlar e, var, eylemlikler var fakat Gezi işçi sınıfı bilincini yitirmiş kitlelerin e, çünkü artık kendini işçi olarak tanımlayamayan bankadaki bir ee, yönetici ya da bir AVM'deki bir e, şirkette çalışan e, tekniker ya da e, orada satış temsilcisi olarak kendini ifade eden, halbuki e, tam da işçi sınıfının mensubu olan ama bu etiketiyle bilincini kaybetmiş kitlelerin e, bu son 20 yılda, özellikle son 10 yılda da sistematik olarak kaybettikleri konumlarına karşı bir isyan da yani iktisadi açıdan tabii ki bir de buna özel hayattan müdahaleler daralan kamusal alanlar ortak paylaşım alanlarının hızla yok edilmesi tabii ki çevre duyarlılığı katıldı ve medyaya da bir isyan vardı yani bu çok hem de çok güzel bir isyan vardı yani böyle yani dün bir yerde çok barışçıl olması yani eylemlerin barışçıl bir şekilde yapılması yani haber Türk protestosu mesela orada insanların müzik aletleriyle haber Türkü hem çok ciddi eleştirerek ama çok da barışçıl bir şekilde protesto etmesi dolayısıyla tam da meşhur yetini de oradan kuran bir hale büründü bu Dolayısıyla bu onun toplumun diğer kesimleri tarafından da kabullenmesini ve e, kitlesel bir katılımın sağlanmasının da e, yolunu açtı. Yani bu açıdan aslında tüm kitle eylemlerinin, bundan sonraki yapılacak kitle eylemlerinin biçimine yönelik de bir, e, bir belki yeni bir umut sağlıyor şunu mu anlamalıyız hocam o yüzden yani söylediklerinizden bir bu bir kent, e, kentsel bir hareketti, kentsel bir devrimdi dolayısıyla mekanı ve konusu kentti hmm. öznesi hmm. çok geniş bir özne grubu vardı işte bahsettiğiniz hmm. gibi işçiler öğrenciler, orta sınıflar beyaz yakalılar ve bunun iletişim hmm. boyutu da yani o dediğimiz dili hmm. ve e, kullandığı e, iletişim teknikleri açısından üç açıdan da ee, yeni bir yeni bir olgu mu bu? Türkiye siyasal tarih açısından, e, iktisat e, ilişkileri, iktisadi ilişkileri bakımından? Ya ben kesinlikle yeni bir olgu olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bu şöyle bir kaygım da var. <gülüyor> Tam bu gezi bizi 10 yıl götürür. <gülüyor> yani bu, bu bu bu da benim e, böyle kaygılandığım bir şey. Yani gezi her yerde bir efsaneye dönüştür. <gülüyor> ama İçerikte de bir dönüşüm sağlaması gerekiyor. Yani tüm e, muhalif hareketlerin siyaset yapma tarzında, belki de kendi hareketlerini yönetme tarzında, e, sendikalarda, üniversitede ger gerçekten e, bir ete kemiğe bürünmesi gerekir. Bir değişiklik yaratması gerekir. Şu anda bir aslında bir yıldır biz bunu tekrarlayabilir miyiz e, gibi bir umutla geçiştirilen bir yıl oldu. Biraz sivil. Evet yani biraz çok çabuk bunu yapmaya başladık belki de yani dolayısıyla o işte o içerikte oluşacak şeyi daha yeterince kavrayamadık ve bunu e, harekete geçirecek e, biçimleri daha kuramadık gibi geliyor bana yani. E, ama en azından bir mümkün olduğunu biliyoruz. Evet, Sizin de söylediğiniz gibi. Tabii, yani artık evet. bir alternatif var. Evet. Ee, bu alternatifin yani sadece ontolojik olarak olabileceğini değil bunun teknikleri de az çok belli Hı. oldu. İşte bahsettiğiniz tekniklerde. Dolayısıyla sadece bunu zamana birazcık da yükselleştirip o günün e, günün gündemine veya şartlarına adapte etmek Hı. ve bunu tekrar tekrar yaşatmak. Hı. Ama bunu yaparken de bir imitasyonu, o süreci tekrar yaşama e, şeyine de düşmemek Düşmek gerekiyor, gerekiyor. hayal perestine de düşmemek Tabii. gerekiyor. Hocam bir de şey var yani bu aslında sadece bir anda Türkiye'de olan bir şey değil. Evet. Yani bu işte o küpay hareketi, bugün halen Brezilya'da devam eden işte Avrupa'da ekoloji köyleri gibi denemeler, Latin Amerika'daki denemeler, buradan etkileşimler. E, bunlar aslında hepsi geziyi besleyen e, şeylerdi. ve beslemeye de devam edecek yani e, de başka yerleri bes, besliyordur muhtemelen şimdi herkes dönüp gezide ne olduğunu anlamaya, anlamlandırmaya e, çalışıyor bence tüm dünyada bu çevrenin hızla yok olmasına bu gelir eşitsizliğine e, bu sömürü düzenine karşı ciddi bir e, Karışmalar var zaten kapitalizmin her kriz dönemi hmm. aslında bunları geberrir yani e, çok güzel bir kitap var işte ya yani ismi de çok anlamlı e, Sungur Savran'ın üçüncü büyük depresyon ama alt başlığı çok anlamlı e, alacak arandık bu hmm. yani buradan nereye çıkacağımızı bilmiyoruz evet. yani bu, buradan bir daha otoriter baskıcı bir rejime doğru da gidebiliriz. Yani Avrupa'da biliyorsunuz son dönemlerde evet. aşırı sağın yani, yükseldi. Yani. Ee, yani buradan öyle bir damar da e, çıkabilir ya da daha işte doğa dostu, daha eşitlikçi e, bir işte bizim arzuladığımız tarzda bir dünyada oluşabilir. Yani tam da bir çatalın ağzındayız, nereye gideceğimizi bu toplumsal mücadeleler, bu toplumsal mücadeleleri yönlendiren dinamikler karar verecek bu tür e, şeylere dolayısıyla toplumu ikna etmesi gerekiyor Gezi direnişindeki insanların yani tamam orada çok büyük bir katılım var çok meşru bir eylemlük de ama e, toplumu sürekli o dinamizmde tutmak için e, toplumun çok büyük kesimi benim annemi, babamı kardeşimi komşumu ikna etmem gerekiyor. Çünkü tamam benim kafamda ben buna sevindim böyle bir imajın yok olmasına ama halen benim komşum bunu yüksek bir bilinçle kabul etmiş değil halen. Dolayısıyla bizim toplumla iletişim kanallarını yeniden tasarlamamız gerekiyor. Bu da çok, aslında çok büyük de bir iş. İşte günlük hayatımızdaki bir sürü sıkıntı içerisinde bir de onunla doğru bir şekilde nasıl yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Ama hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben yine de bunun en nihayetinde bir ...işçi sınıfı eylemi olduğunu e, düşünüyorum. Yani bu son tarihte bir işçi sınıfı eylemi. E, ümitliyim bundan. E, bunun... Yani bu bir... Di, ...dibe düşen bir taş oradan yeni bir dalga mutlaka e, çıkacak. E, ama hani içimin küçük bir tarafında biz bunu heba eder miyiz? Korkusu da yok değil ama belki, o korkuyu en azından bugün de... Evet, ama belki de bu en şeyi akılda tutup da onun hani, o, o kolaycılığa ya da o rehavete kapılmamak da Hı. iyi bir şeydir. Hı. Teşekkür ederiz hocam bizim programın bir geleneği olarak bir, bir şarkı, ister, istek bir şarkınız var mıdır sizin için ne çalalım bu önemli, değerli yorumlarınızın ardından? benim için ben e, Pilli Bebek'ten bir şarkı çalarsanız Tabii. E, teşekkür, teşekkür ederim teşekkür ederiz Selim hocam e, İktisat Fakültesinden ilk önce bir iktisatçıya sorduk bu gece sürecini İktisat Fakültesinden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Selim Çakmakla'nın görüşlerini paylaştık ve şimdi Pilli Bebek'te de devam ediyoruz evet. İktisatla başlamıştık. İktisatla devam ediyoruz. Şimdi yine İktisat Hidari Bilimler Fakültesi'nin değerli hocalarımızdan Sayın Yazıcı Doçent Erkan Aktaş'la beraberiz. Hocam yine size de aynı şeyi soruyoruz. Bu gezi ne menen bir şeydi, neydi, niye oldu, şimdi ne olacak? İlk önce şunu söyleyeyim. Geziyi tanımlamam gerekirse, gezi doğaya, emeğe, kimliğe, bireysel özgürlüğe, saldırıya karşı bir isyandı diye tanımlıyorum. E, aynı zamanda bu topraklarda ki devlet, demokrasi anlayışının ortaya yaptığı paradigmanın da e, sonunu e, gösteren bir e, işaretti. Aslında şunu da söyleyebiliriz, Türkiye'ye e, Rönesansının başlangıcı da olabilir gezi. E, bu açıdan ben geziyi önemsiyorum. E, çevreci yanıyla, doğacı yanıyla, özgürlükleri çok daha genişletmesiyle, yani özgürlükleri bireysel özgürlüklerinin dışına çıkartıp doğadaki yeşillik yeşil alanların, hayvanların diğer şeylere kadar açılması e, açısından e, gezinin gerçekten Türkiye'nin bir renazansı olduğunu düşünüyorum hı hı. olabileceğini düşünüyorum olabileceğini, evet, yani bunun ilk mi? ilk filizi, ilk başlangıcı olacağını düşünüyorum böyle de bir e, durum ortaya çıktı muhalefet üstü bir yapı oldu muhalefet çok aşan bir yapı oldu. Muhalefetin çapını çok e, geçti. İktidar e, şaşırdı. E, yani muhalefetin çok çok üstünde bir hareketti. E, muhalefetin de bunu algıladığını hala düşünmüyorum. E, sonuçları ortada zaten e, seçimlerde de muhalefet bunu algılamadığını e, gerek gösteren adayların niteliği e, Doğa e, örneğin e, nasıl söyleyeyim müteahhit kökenli belediye başkan adaylarının muhalefet tarafından hala Anladım. ön plana çıkarılmasının gezi ruhuyla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. ve hani Muhalefet lideri söylemişti, biz geziden ders aldık. gizden ders alan bir muhalefetin bu kadar e, beton üreten, bu kadar betondan para kazanan e, aday göstermemesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Hı. Bu açıdan Gezi olayı gerçekten Türkiye'nin... Bir Rönesans. rönesansı. Rönesansı hem bir çevre bilincinin uyanışı... ...hem bir siyaset yapma... ...tekniğinin... ...dönüşümü. Dolayısıyla aslında... ...aslında bir toplumsal... ...yeni bir toplumsal tahayyülün... ...ikfrizi gibi mi? Onu mu anlamadım? Evet, evet. Yani yani. O açıdan... ...ben onu öyle algılıyorum. Öyle tanımlamak da lazım. Ee, aslında... ...Türkiye'deki... E, İdeolojileri e, de, yani eksen kaymalarını da yavaş yavaş yerine oturtacak bir yapı da olabileceğini düşünüyorum. Yani ülkede insanlar şöyle bir ayrışmaya gidiliyordu. İşte ulusalcısan, işte ulusalcı solsun. Artık ulusalcılık sol olmadığı noktasında da bence bir e, orada bir e, e, işaret ortaya çıktı. E, Az önce de arkadaşlarla konuştuk. Özgürlükler açısından, özgürlükler açısından, özgürlük ve sol e, neresinde? Türkiye'deki Türkiye solunda özgürlükler neresinde olmalı? Bu, bunun için de bence bir e, önemli Milad. bir milat olduğunu düşünüyorum. Peki bu milade, bu Rönesans'ı tetikleyen ne oldu? Bir anda kendi kendine olmadı herhalde. O, bu, bu, bu, bu bir birikimin sonucu, o birikimin sebebi ne? Yani neden, neyin üzerine böyle bir... E, e, ay, ay, ay, ayılma, e, aydınlanma e, filizlenmeye başladı sizce. Neden dersek e, şöyle söyleyebilirim. E, tabii ki bunlar tesadüf olmadığını söylüyorum. E, işte AKP e, iktidarı aslında daha üzgünlükçü, daha demokrat bir e, şiarla veya bir e, hedefle e, iktidara geldi ama gördük ki ee, mevcut eski geleneksel e, yapıyı devam ettirmesi az önce söylediğim gibi e, kimliğe saldırı süreci devam etti hatta biraz daha vites arttırıldı diye düşünüyorum yani insanların kendi kimliklerini e, yaşama noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını e, düşünüyorum bu topraklarda e, işte, asimilasyoncu politikaların e, hiçbir şekilde hız kesmediğini cumhuriyette de devam ettiğini ve bu iktidar döneminde de ne yazık ki devam ettiğini düşünüyorum. Bu süreçler basın sonucu politikaların e, insanları e, daha isyancı, daha e, tepkisel bir e, yapıya koyduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çevreyle başladı ama çevre bilinciyle başladı. Ama o çevre bilinci, çevre e, bilinci bir sürü kendini ayrıştıran, kendini farklı gören, kendini ezilmiş gören e, yapıyı kendine çekti. Hmm. Bir e, yer çekim kuvveti gibi kendine çekti. İstanbul'u şöyle düşünün bir küçük bir çevre olayı küçük değil demeyelim ama sonuçta insanları yaşam alanına, yeşil alanına saldırıya karşı bir küçük bir mücadelenin nasıl orada kendine karşı bir e, saldırı olarak hissedip insanların oraya Taksim'e akın etmesi gibi. Hmm. Yani resmen e, Taksim e, çekim noktası oldu. E, kimler için? Alevler için, kimler için? kendini farklılaştırmış gençler için, işkisine karışan insanlar için, bir veya spor anlayışına müdahale eden birileri için bir çekim noktası oldu ve insanlar yürüyerek köprüden geçtiler, sabahladılar, günlerce orada kaldılar. Bir tek Türkiye değil dünyaya bir mesaj olduğunu da düşünüyorum bu açıdan. Onu öyle görüyorum biraz. Anladım. Bundan sonrası için şimdi bir, bir, bir şey söylediğiniz zaten çok da muhalefet bu, bu, bu süreci iyi okuyamadı. Peki DNC toplum örgütleri ya da yurttaşlar veya sendikalar bu, bu sürecin neresindeler? Bundan sonra bunun devam edip etmeyeceği veya ne şekilde devam edebileceğine dair bir öngörünüz var mı? Bence tabi ki bu gezi olayı bir milat olacağı için bu süreç tartışılacak. Bence gezi ruhu, gezi sürü ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Bu konuda gerek akademik, gerek sendikalar açısından bir çalışma yapılmalı. Yeni bir Türkiye, yeni bir muhalefet açısından, nasıl bir muhalefet açısından gezi olayından alınacak dersler olduğunu Hı. düşünüyorum. Sonuç itibariyle Türkiye Reformu veya Renaissance'ının eşiturttaşlık temelinde özgürlükçü bir yapıya bürünmesi gerektiğini gezi gösterdi. Burada bir koalisyon olacaksa toplum genelinde bunların daha çok özgürlükler temelinde olması gerektiğini gösteren bir durumda. Özgürlük derken de ben şunu söylüyorum, yalnızca bireysel mülkiyet özgürlüğünden bahsetmiyorum yani özgürlük derken bu doğada yaşayan canlılar diğer canlılardan da, bitkilerden de hayvanlardan da, böceklerden de bahsediyorum. Hı hı. Bütün hepsinin girdiği özgürlükçü bir paradigma, daha çevreci bir paradigmanın olacağı, daha özgürlükçü bir paradigma olacağı bir Türkiye. Çünkü böyle bir paradigma ihtiyacımız vardı. Bu paradigma ya iktidar, çözüm olamadı. Olamayacağını gösterdi. Tam tersi alternatif, benzer bir paradigma ortaya çıkaracağını gösterdi. Bu açıdan Gezi, ee, belki de e, iktidarı şaşırtmakla birlikte asıl e, işinin muhalefetle olduğunu, hmm. muhalefeti bir şekilde e, dönüştür, dönüştürmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Dönüştürebilecek, muhalefeti mi dönüştürecek yoksa yeni bir muhalefet mi ortaya çıkacak sorusu. Ee, bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğim bir şey diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Bizim programın bir geleneği. Konuklarımızdan görüş aldığımız hocalarımızdan da bir şey ikram ediyoruz. Bir şarkı ne çalalım sizin için programın burasında Var mı aklınızda? Ben İlkay Kaya'nın Akkaya'dan Yaşamak Direnmek'te şarkısını rica ediyorum. Çok güzel. Konu, konumuzda da tam denk düşen bir şarkı oldu. İlkay Kaya'nın yeni şarkısı Yaşamak Direnmektir dinliyoruz. <Gülüyor> Hep başına Ya hep beraber Ya isminimiz Kurtuluş yok Hep başına İmanlar savaşın gölgesi Talan edilen dünyaya katlan diyorlar Hakkını almayı, acıyı paylaşmayı Biliriz bu hayatın canlılarıyız biz Veresiye bir hayat, istemez orada kalsın Ezmeden ezilmeden yan yanayız biz Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz. Alınmış günlerden mutsuzluğumuz yanmasın yıkılmasın gül umudumuz nefrete izin verme hayat büsün intikam değil adalet istiyoruz yan yana olmayı dengelerin kalmayı biliriz bu hayatın erbabıyız biz her canlı bir şarkı hayata gülümseyen Ana yüz bize kurtuluş yok tek başına ya hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hep birimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hep birimiz ya hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz kurtuluş tek başına hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Evet, ilk ilk ayakkayağı dinledikten sonra şimdi eee ve iktisat alanından biraz daha maliyeye dönüyoruz. Tabii maliye konuşacağız anlamına gelmiyor. Sadece yine İktisadi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eee öğretim üyelerinden maliye bölümünden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Cihan Cihan Yüksel ile beraberiz. Hocam size de aynı şeyi soruyoruz bugünkü formatta, bu gezinin yıl dönümünde bu geziyi e, yorumluyoruz. Hı. Size de sorumuz, bu gezi ne menem bir şeydi? Neydi bu gezi? Şu anda bir yıl dönümünü kutladığımız e, o süreç neydi? Neden ortaya çıktı bu süreç ve bize ne kaldı? Bundan sonrasına dair e, ne söyleyebiliriz, neyi öngörebiliriz? Süreç neden ortaya çıktı, onunla başlayalım. <gülüyor> Aslında iktidarın yasakları artırma konusunda, baskıları artırma konusunda şansını sürekli zorlaması ve bunları arttırdıkça toplumdan aslında ciddi anlamda bir e, tepki görmemesi ve bunu görmedikçe daha çok baskıları e, artırması sonucunda e, işte eşyanın doğası gereği aslında insanlar birçok ayrımları, aralarındaki farklılıkları göz ardı edip hep birlikte yasaklara karşı, baskılara karşı e, toplumsal bir tepki verdiler. Aslında Gezi olayının ben e, kendi oluşmuş çok doğal bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü o konuda birçok komplo teorileri yapıldı. İşte birilerinin özellikle örgütlediği, işte iktidar kavgasında e, işte birilerinin birilerini maşa olarak kullandığı vesaire. Ama ben buna katılmıyorum. Aslında bence Gezi olayı birbirinden habersiz birçok insanın ve aslında belki de farklı düşünen Farklı kimliklere sahip olan, farklı önceliklere sahip olan, işte e, ekolojik önceliklere sahip olan, e, sınıfsal e, önceliklere sahip olan, ulusal önceliklere sahip olan, yani farklı önceliklere sahip olan bir sürü insanın birbirinden habersiz aynı şeye doğal olarak tepki vermesi olarak görüyorum. Yani oluşum süreci bence böyle oldu. Doğal derken ama bu Türkiye tarihi açısından çok da alışıldık bir şey değil, değil mi? Yani, evet. yani Türkiye Türkiye'nin siyaseti veya bu toplumsal işçilerin doğallaştığı bir şey mi o zaman? Yani evet, teorik olarak doğal ama Türkiye'de çok da hakikaten pek de benzeri olmayan bir süreç yaşadık herhalde. Bence tepkiler de evrimselleşiyor artık. Yani ha, her şey evet. bir evrim içinde. Bence tepkiler de artık bir evrim içinde. Yani bunun nedenleri arasında işte sosyal medyayı sayabiliriz, hmm. işte internet, belki televizyon. Ee, ama 60'lı yılların e, işte tepki verme şekli farklıydı, 70'li yılların farklıydı. 80 sonrası belki biraz daha bir bastırılmışlık vardı. Ama günümüzde bence tepki verme şekli de e, evrim geçirdi. Her şeyin hmm. e, evrim geçirdiği gibi. Dolayısıyla... İnsanlar artık daha kolay haberleşir oldu, birbirleriyle daha kolay iletişim halinde olmaya başladılar, sıkıntılarını daha rahat paylaşmaya başladılar. Tabi buna e, bir takım özgürlüklerin, bazı söylemlerin e, özgürleşmesini de katabiliriz. Mesela e, daha önceleri eşcinsellikle ilgili insanlar konuşmaya bile çekinirken, bugün insanlar bununla ilgili artık örgütlenme yoluna da gidebiliyorlar. E, ...siyasette bir lobi haline de gelmeye başlayabiliyorlar. Bu tarz şeylerin etkisiyle bence tepkiler de evrim geçirdi. Ve Türkiye de buna yavaş yavaş ayak uyduruyor bence. Hı hı, yani dolayısıyla aslında şu ana kadar olmamış olması da... ...zamanın gelmediğini gösteriyor. Yani o bizim o 1923'te başlattığımız modernleşme sürecinin... Doğal bir sonucu. Bunu mu anlamalıyız? Birazcık geç kalmış ama doğal. Evet, evet. Çünkü e, bütün gelişme doğal. Daha önce kul olan bireyler, işte 1923 ile birlikte birey olduklarını, vatandaş olduklarını anlamaya başladılar. E, bu ilerici bir adımdı. Eksikti ama ilerici bir adımdı. Yani sınıf kavramından zaten o dönem için hiç bahsetmiyorum ama en azından kul olmaktan çıkıp vatandaş olmayı başarabildi insanlar. 60'lı yıllara geldiğimizde biraz daha toplumsal muhalefetin arttığını görüyoruz. Onun bir adım daha ötesine olduğunu görüyoruz. 70'lerde daha öyle. 80 sonrası maalesef 12 Eylül nedeniyle belki bir düşüş yaşandı ama bence günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte ve insanların e, tabii baskıların da artması. Yani Sadece bunu doğal süreçlerken şey olarak algılamayalım. İktidarın baskısını artırması insanlarda haliyle bir patlamaya yol açıyor. Bütün bu taşları yan yana koyduğumuzda gezi olayı aslında bu nedenle bence kendiliğinden doğmuş e, evet. bir kaldır oldu. Buna şeyi de ekleyebilir miyiz? Şimdi sizi dinlerken düşünüyorum da yani bir yandan Türkiye'de bu tür tepkiler e, Türkiye geçmişinde de birikmişti. Toplumsal tepkiler, birtakım sıkıntıların ifade edilmesi gereği ama o zaman bir sigorta gibi Atan bir ordu faktörü vardı. yani O ne zaman 50'lerdeki o gençlik olaylarının birikmesi 27 Mayıs'ı, ondan sonra işte 70'lerdeki ciddi sokak savaşlarına giden şey muhtıralar ve sonra 12 Eylül. Şu anda ama ilk defa belki de böyle bir kurtarıcı, bir egzojen, müdahil aramadan herkes kendi derdini kendi çözmeye çalıştı. Diyebilir miyiz? Yani o sigorta atmadı bu sefer. Biz kendi kendimize bu işi halletmek zorunda kaldık. Yani tabii ne kadar? Belki tek faktör değil ama bunun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar bizim hep e, Türkiye toplumunun hep bir mesih inancı oldu. Hı. Hep bir dışarıdan kurtarıcı bekledik. Evet. Yani birileri hep geleceği kurtaracak. Yani bunu bu her kesimde yaşandı. İşte e, sol kendine hep bir işte lider arayışı içindeydi. İşte e, ulusalcılar hep işte e, işte Orada bu işi çözer veya bu ülkeye bir Atatürk lazım gibi söylemlerle. Hep bir mesih inancı vardı. Hep bir dışarıdan kurtarıcı bekleniyordu. Ama aslında gördük ki sürecin parçası biz olmalıyız. Biz işin içinde olmadığımız sürece ve örgütlü olmadığımız sürece baskılar daha da artacak. Burada ben gezi olaylarının patlamasındaki esas nedeni insanların yaşam, yaşam şekillerine müdahale edilmesine bağlıyorum. Yani patlama noktası ya da belki de bardağı taşıran son damla bu oldu. Yani bu ülkede Cumhuriyet tarihi boyunca hep baskı oldu, hep yasaklar oldu. Ama son 12 yıllık süreçte insanların artık yaşam şekillerine, çok küçük ayrıntılara kadar kalp çocuk yapacaklarından hangi tür ekmek yiyeceklerine, ee, ...kürtaj yapıp yapmayacaklarına, içki içip içmeyin, saat kaçtan sonra içki satın alıp almayacaklarına kadar... ...günlük yaşama dair e, şeylere bile müdahale edilmesi bence bardağı taşıran son damla oldu. Ve gezi olaylarında gördük ki liseli gençler de oradaydı, üniversiteli gençler de oradaydı ama yaşlılar da oradaydı. Yani toplumun her kesiminin e, muhalefetini kazanmak ancak onların yaşam şekillerine müdahale etmekle olur diye düşünüyorum. Mevcut iktidar bunu çok rahat başardı. Çünkü herkesi rahatsız edecek, onların günlük yaşamlarına müdahale etmeye kadar varacak şeylerde bulundu, davranışlarda bulundu. Bu da haliyle herkesimin tepkisine yol açtı. Bir diğer tespitim, biz üniversite öğrencisiyken, yani benim yaşındakilerin anne babaları genellikle 68, 68 kuşağıdır biz anne babalarımızdan hep şey duyduk üniversite öğrencisiyken yani. işte aman oğlum, aman kızım, olaylara karışma işte sokaklara inme, sen oku, iyi yerlere gelmeye çalış vesaire gibi, halbuki kendileri de zamanında rahat durmadıkları halde bir takım sıkıntılar yaşadıkları için bizim bu işlerle çok ilgilenmememizi istediler hep ama aynı anne babalarımızı gezi olayında bizimle birlikte sokaklarda gördük bize zamanında ee, işte sokaklara çıkma, başına iş açma diyen anne babalarımız gezi sürecinde onlar da çocuklarıyla birlikte sokağa indiler. Bence bu çok önemli bir olay. Bu yüzden dedim toplumun her kesimine, her yaş grubuna, her görüşteki e, e, insanın yaşamına müdahale edildiği için daha geniş evet. bir toplumsal muhalefet oluştu geze olayını buna Dolayısıyla şunu mu anlamalıyız? Yani şöyle şöyle ifade edebilir miyiz? Bir evet bir e, sınıfsal bir e, şey var. Farklı sınıflardan e, bireyler var. E, farklı e, kimliklerden e, e, bireyler var. Yani cinsel kimliği, ekolojik kimliği, etnik veya dini kimliği. Ama sizce en önemli boyut bu sürecin kuşaklar arası olması. Yani e, hem hem bir yatay düzeyde e, kimlik sınıf önceliklerin bir araya geldi ama bundan daha önemlisi dikey olarak da her evet, lise. Yani lise öğrencisinden emeklisine kadar dolayısıyla hem yata hem dikey eksende ciddi bir şemsiye oluşturuldu. Evet. Peki bundan sonra ne olacak? Yani geçen bir yılı da düşündüğümüzde. Çünkü hani gün geçmedi ki e, yeni bir şey. 17 Aralık, yerel yönetimler, işte Soma, e, Berkin, e, bir, bir sürü kayıp. Son Ondan sonra ok evet Ok meydanında olanlar, şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi ve devamlı hani e, yeni bir gündemle e, yeni bir gündemi tartışmadır bir hafta geçmedi. Dolayısıyla ne kadar o Altını çizdiğiniz o ruh, o, o, o, o dinamizm e, hala bugün için geçerli veya nasıl gündelik hayata a, a, a, a, uyarlandı veya dejenere edildi, ne görüyorsunuz? Açıkçası ben e, o ruhun hala devam ettiği konusunda çok da iyimser çünkü biz olanları, gezi olaylarıyla ilgili olanları konuştuk ama diğer tarafta buna karşı direnenlerin hangi aygıtları nasıl kullandığını konuşmadık. Bence hmm. o da çok önemli. Çünkü işte toplumsal muhalefetin yaygınlaşmasının temelinde işte sosyal medyanın yaygınlaşmasından bahsettik. Ama mevcut iktidar da aynı araçları çok da güzel kullanıyor. Hmm. Bildiğim kadarıyla 2000'in üstündeki kişi bugün internette gün boyunca oturup sadece propaganda yapmak üzere görevlendirilmiş durumda. Dolayısıyla medya faktörü burada çok önemli. Ana akım medya, ki toplumun çok büyük bir bölümü ana akım medyayı takip ediyor maalesef. Ana akım medya, e, gezi ruhunu yaşatacak düzeyde e, o nitelikte değil. Onun dışında gündemin sürekli değişiyor olması ama gündemin belirleyicisinin aslında iktidar olması. Yani normalde e, demokrasilerde gündemi muhalefet belirler. Ama bizim ülkemizde çok enteresan, gündemi her zaman iktidar belirliyor. Ve muhalefet e, o, onun gündemini takip ediyor. Medya aygıtını çok iyi kullanıyor iktidar. E, ve geri adım atmıyor. Onun geri adım atmayan, e, tabiri caiz işte sağlam, sert duruşu, Duruş. dik duruşu e, insanlarda e, bir korkuya da yol açıyor. tabi e yorgunluk Tabii belki. ve yorgunluk. Başka Aygıtların devreye girmesi, belki çok daha basite indirgeyebiliriz günlük koşturmaca, insanların başka kaygılarla hayatın içinde koşturmacası, hayat kavgası, para kazanma kavgası, aşk kavgası bunların hepsini topladığımızda aslında insanların belki de gezi ruhunu devam ettirecek güce, o dayanıklılığa sahip olmadığını, Sebebi de günlük hayat içerisindeki başka meşguliyetler. Ve bununla birlikte iktidarın bazı aygıtları çok güzel kullanıyor olması. Medya aygıtını, internet aygıtını çok iyi kullanıyor olması. Ve maalesef bir korku da oluştu. Yani gezi olayıyla patlayan o yeter artık benim yaşam şeklime müdahale etme diyen insanlar gözaltıları gördüler, bu işi ilk örgütleyenlerin başına gelenleri gördüler kendilerini satanları gördüler, bir takım sivil toplum örgüt yöneticilerinin şarkı ettiğini gördüler ve bir anda bir korku da oluşmaya başladı, belki bir yılma oluşmaya başladı. Bu da zaten sıcak ülke insanların doğasıdır. Duygusalız, tepkilerimiz çabuk değişebiliyor. Bu da şunu mu, şu anlama mı geliyor? Yani o en başından biri vurduğumuz yatay ve dikey kesen çeşitlilik yavaş yavaş. Daha böyle e, tek tipleşmeye belli grupların belli biçimlerin şeyine kalmaya başladı. Yani bizim şu anda gezinin devamı diye e, algılamakta ve yorumlamakta e, ıs, şey yaptığımız, ısrar ettiğimiz bir takım e, toplumsal gelişmeler aslında o gezinin öz ruhunun sahip olduğu toplumsal, kuşaksal veya işte kültürel çeşitli yansıtmıyor. Hem bireysel profil açısından hem de kullanılan teknikler açısından belki de hani daha o barışçıl, daha güler yüzlü şeyin yerine birazcık daha çatışmacı hatta böyle daha şiddete dayalı bir takım e, aygıtlar seferber ediliyor galiba. Ve, evet. Ve o, o günlerdeki Haziran ayı içerisinde gördüğümüz çok farklı e, görüşlerdeki insanların aynı alanlarda bir arada olmasının şu anda daha zor. daha zor olduğunu görüyoruz çünkü evet oradaki belli işte fraksiyonlar artık kendi başlarına belli konularda hareket etmeye başladılar ve hatta bir arada olmaktan rahatsızlık duyanları bile gördük evet. yani orada ulusalcı insanlar da vardı sosyalistler de vardı ama acaba bir arada olmaktan ne kadar mutlulardı ben onları bir arada görmekten mutluydum ama ...ve onlar birbirlerini aynı platformda görmekten ne kadar mutlulardı. Bu nedenle ben hep şunu söylüyorum... ...doğayan iktisatçı benim idolüm olan Korkut Boratav'ın çok önemli bir tespit oldu gezi olayların üzerine. Dedi ki, gezi olaylarıyla birlikte... ...sol kesim biraz daha etnisite yapmaktan uzaklaşıp cumhuriyetin değerlerine yaklaşmayı fark etmeli bu ruhla birlikte. Ama ulusalcı kesimde artık sınıfları fark etmeli ve biraz daha artık eylem e, daha soldan yürütmesi gerektiğini fark etmeli demişti. Ama işte oru devam edecek mi? Ben o konuda açıkçası imser değilim, kaygılıyım. Anladım. Ee, şey konusunda ben de katılıyorum size. Yani bu işi e, tam bir bu iş bitti bundan da bir şey çıkmadı gibi böyle mutlak bir karamsarlıkla her şeyin artık bambaşka olduğu ve her şeyin toz olduğu bir o gezi ruhunun mitleştirilmesi arasında bir yerlerdeki tonlarda dolaşmak kah bazen daha karamsar, bazen iyimser ama bunu belki de oradaki tecrübeyi bir miras yedi kolaycılığında değil de birazcık da oradaki cevheri güncelleyecek bir şekilde yani tartışabiliriz işte şu anda biz bu kaydı yaptığımız dönemde e, yeniden e, Taksim Dayanışmanı'nın da çağrısı var e, Taksim'e çıkılacak e, bu inat acaba o e, gezideki e, daha güler yüzü daha yaratıcı e, e, siyaset yapma biçimini tam yansıtıyor mu? Ben mesela şeyim. Yani yine orada belki e, e, yani çünkü tam da iktidarın istediği bir şey bu. Bir Mayıs'ta da gördüğümüz hmm. gibi. Yani bu inat ve bu aslında bir e, e, yani 25 bin tane polisi oraya koyduğunuz zaman değil insan güvercin bile çıkamaz. Ve bunu bile bile bu oyuna girmek çok da bana şey gelmiyor. Onun yerine oradaki merdiven boyayarak durarak işte e, mahallede e, orada burada daha farklı biçimler yani bu oyuna girmeden e, o yaratıcıyı sürdürmenin ama bu da belki işte şimdi hani İktidar da acemilik, çıraklık, ıslavuk <gülüyor> geçti. Bizim de acemilik dönemimiz belki de bu ya da genel olarak e, de, de, de, muhalefetin. E, belki bizde yavaş yavaş öğreneceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel. Son, ben çok teşekkür ederim. E, son e, biz size e, ne ikram edelim bu değerli görüşlerinizle karşılığında? Ne çalalım sizin için? Sağ tamam. olun. Tam da bu sohbetin üzerine ben de bence e, züflivan Livaneli'den Ey Özgürlük Eğözgürlüğü dinliyoruz. Evet, Maliye Bölümümüzden eee yazımız Hocam Doktor Cihan Yüksel ile beraberdik. Şimdi onun isteği olan Livana Elinden Eğözgürlüğü dinliyoruz. Teşekkür ederiz. <Gülüyor> Sıram açlara yazarım adım Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara Yazarım adım Yaldızlıyım gelene, toplara, tüfeklere kralların tacına En güzel gecelere, günün ak ekmeğine Yazarım adım. Bavana ve ufka kuşların kanadına gölgede dilmeler Uyanmış Afrika'yı seyretip giden yola ön camın atılır ey Kabuğum neşine, acaba içimdeki alev. Camların oyununa, uyanık dudaklara, yasarmadım. Yıkılmış evlerime, sönmüş benzerime, verdim duvarına. Gelen sağlığa, Geçenler tehlikeye yazarım ben adını yazarım Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata Senin için oluşum haykırmaya Ey! Fakültesi öğretim üyelerimizden Sayın Profesör Doktor Ayşegül Yoğur'u uzatıyoruz. Hocam herkese bu hafta aynı soruyu soruyoruz. Ne, ne yaşadık Gezi'de, ne, neden yaşadık ve e, bundan sonra e, ne yaşayacağız ya da e, nereye gidecek bu? Sizin yorumunuzu alabilir miyiz Gezi deyince sizi ne çağrıştırıyor? Teşekkür ederim öncelikle. Böylesine özel bir dönem için, bu kadar özel yaşanan şeyler için birlikte konuşma fırsatımız olduğu için öncelikle teşekkür ediyorum. Gezi'nin bir akılla bir de duyguyla açıklanan, yorumlanan boyutu olduğunu düşünüyorum. Akılla başlayalım, duyguyla isterseniz devam edelim, bitirelim. Bireyin yaşadığı kente ait kararlara katılma, süre, katılma isteği, katılma talebi gibi başladı. ...detaylara girmiyorum neler olduğunu... ...fakat e, durumun kendisinin gerektirdiğinden çok daha fazla bir e, baskı, çok daha e, büyük bir şiddetle karşılaşınca... E, ...bütün baskılara, bütün demokrati, anti demokratik uygulamalara karşı sanki bir bütünsel direniş biçimine dönüştü. Hani başladığı noktayla geldiği nokta arasında... E, Görülen tepki, görülen şiddete karşı artık bütün haksızlıklara karşı, bütün antidemokratikliklere karşı, yaşanan bütün baskılara karşı bir e, yekün sivil direnişe dönüştü gibi geliyor bana öncelikle. Yani sivil olması kısmı önemliydi sanki çünkü e, herhangi bir parti başlatmadığı, herhangi bir örgütün e, sürekli, sürekli, sürüklediği bir şekilde değildi bireyler ortak amaç etrafında bir araya gelen gruplardı. Tabi sonradan farklı katılımlar oldu ama hani sanki bu sivil direniş kısmının da altını çizmek gerekir gibi geliyor. Hani otoriteye karşı bir bireysel başkaldırı diye <gülüyor> tanımlayabiliyorum ben bunu. Um, unutulan yeni kavramları hatırlattı bize. Belki de bu küreselleşme diye isimlendirdiğimiz piyasa, kar... Rasyonelite vesaire kavramlarının içerisinde unuttuğumuz ama hayatın belki de özünü oluşturan çeşitli kavramları... bize hatırlattı. Zaten e, gezinin temel noktaları arasındaydı sanki. Kolektif karar, kolektif yaşam, dayanışma, yaratıcı muhalefet biçimleri, asık yüzlü büyük söylemlere karşı mizahi protestolar, baş kaldırılar. Ve bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir alternatif yaşam. Alternatif yaşamın var olabileceğine dair herhalde unuttuğumuz kavramları, unuttuğumuz sözcükleri bir kez daha yaşamın içerisinden bize gösterdi diye düşünüyorum. Yeni örgütlenme biçimlerini belki de ortaya koydu Gezi bize. Hani hep çok birbirine benzerlerin bir araya geldiği, ortak eylemler yaptığı durumları görüyoruz ama bu kadar benzemizin bir araya gelebilmesi herhalde belki üstüne çok düşünmemiz gereken hani bundan sonra da dediniz ya bundan sonra ilişkin belki de nasıl direnişe devam edeceğiz kimlerle direnişe devam edeceğiz sorusunun yanıtı belki yine bunun içerisinden çıkacak hani bir araya gelmesini düşünemediğimiz laik kesim, müslüman kesim işte çevre duyarlılığı olan kesim daha radikal sol örgütler, efendim e, kadın örgütleri hepsinin bir arada durduğu, birbirinin de haklarına çok da fazla müdahale etmeden durduğu e, bir biraz romantize ediyorum. Farkındayım. Üstünden bir yıl geçince olumsuz yanları değil romantik yanları kalıyor. Öyle konuşuyorum ama ne yapayım öyle. Hani e, Bunların yan yana durabilmesi birbiriyle e, dayanışma içerisinde hani bence nasıl muhalefet edeceğiz ve nasıl örgütlenmelerle muhalefet edeceğiz sorusunun da cevabını herhalde çıkaracak. Burada bir, bir, bir parantez sizi, yani siz her ne kadar finans uzmanı işletme fakültesinde, finans ana bilim dalında akademik kariyer yapsanız da sizin bir yanınızda hem kadın araştırmaları merkezinde hem birey olarak hem bir aydın olarak feminist mücadele içinde de e, aktif rol alıyorsunuz ve gezide genel değerlendirmelerdeki bir ortak nokta kadın ve eşcinsel hareketinin bunda çok kadın. öne çıktı. Evet. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani şimdi bu biraz önce söylediğinizle bağlantılı olarak söylüyorum. Çünkü bu genel olarak bir yine bu tehlikeli sulardayım biliyorum ama bu kadın yönelik şiddet kadının mağduriyeti, kadının toplumsal ve siyasal hayattaki geri konumu hep böyle bir bir mağduriyet üzerine kurgulanıyorken sanki Gezi de o şeyin eşit bir paydaşı olarak evet. yer aldı. Yani artık kendisinin özel bir mağduriyetini dillendiren bir bir kesim değil, aynı zamanda herkesin ortak olduğu bir kesimi en belki de en yüksek oktavla dile getiren çok eşit bir paydaş olarak yer aldı. Diyebilir evet, miyiz? Evet evet kesinlikle katılıyorum. Yani orada ee, söylediğim gibi kadın olmanın kendine özgü problemlerinden öte evet. işte hep birlikte o yeni hayatın parçası olma e, motifiyle sanki aktif biçimde vardı. İşte bu yani sizin dediğinizden ben de yapayım. Yani bu belki de Türkiye'nin ilk e, yurttaş hareketi. Yani evet. kadın yurttaş, çevreci yurttaş, eşcinsel yurttaş, evet. hayvansever yurttaş e, çiftçi yurttaş ve dolayısıyla böyle bir takım insanların şu ana kadar emek verdikleri, e, mücadelesini verdikleri, direndikleri şeyin e, alanın e, siyaset alanının, mücadele alanının bir anda ortaklaştığı, herkesin kendisi olmaya devam ettiği ama o o gündem içinde çok o eşit ortak bir paydaş olarak yer alabildiği bir şey. Şimdi bu böyle ee, neden böyle? Yani nasıl oldu da bu sadece e, sanki şunu söylemeye çalışıyorum. Daha doğrusu şu konuda ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Evet orada polis şiddeti oldu ve olay büyüdü. Evet orada işte iktidarın çok e, nobran bir tavrı oldu. Ama olmasaydı da bu acaba yaşanabilir miydi? Çünkü bu birikim ve bir yerden çıkması gerekiyor. Belki de hızlandırmış olabilir mekanını ve zamanını belirlemiş olabilir ama böyle bir birikimin bir şeyi olabilir mi bu? Yani bir olgunluk, bir siyasal olgunluk, bir modelleşmenin geldiği doyum ya da... Tabi tabi ben sana katılıyorum yani bu hızlandırıcı olabilir ama sanki ben gerçi her alanda görmüyoruz şunu söylemek istiyorum birbirimizle yan yana durmayı diğerimizin varlığını fark etmeyi önemsemeyi, <gülüyor> sırt fark etmekle. Bir taraftan öğreniyoruz ama bir taraftan da aslında bunun çok keskinleştiği alanları da görüyoruz. Yani bilemedim. Evet. Yani orada hem örneğin kadınlar ve eşcinseller konusunda dediğin hoş görünün, birlikte olmanın, onları benimsemenin ve önemsemenin yaşandığını söyleyeceğim. Ama diğer tarafta mesela Türkiye'nin bir sürü yerinde farklı etnik et, et gruplar ilişkin aynı e, kabullenişi ya da yan yana duruşu, sorunlu önemsemeyi hmm. maalesef yaşayamadığımızın örnekleri de var. Hani evet, öyle evet. olunca it dediğimiz biraz... Anladım. Yani o zaman bir e, sürdürülebilirlik sorusu akla gelebilir. Yani onu sormak istiyorum zaten. Gezi yaşandı bir sene önce ama bir sene bir, bir, bir, bir, bir sene öncesine göre bambaşka bir ülkede yaşıyoruz ve bunun baktığımız zaman tam da hani ne kadar güzel ne kadar daha mutlu bir ülkede yaşıyoruz diyemeyeceğimiz Ele son dönemde e, şiddetin büş büş de, şiddetin de, tekrar yani. evet, evet, evet. E, sokaklarda boy göstermesi. Tam da dediğiniz gibi evet bir takım faylar diyelim ki birleşiyor ama bir takım faylar da çok daha derinden kırılmaya başlıyor. Şey. Evet. E, dolayısıyla belki de çünkü yine e, çok aklımdaki bir şeyler. Belki bu bütün gezinin e, muhasebesini yaparken onu böyle çok da idealleştirip, mütleştirmeme gereği de haslı olmuyor mu? Peki. Öyle tabii yani şimdi yine biz bugün e, biraz daha romantik konuştuk aslında. Hmm. E, eleştireceğimiz şeyler de vardı. Belki onu başka hmm. bir zaman, başka bir şey tam yıl dönümünde yapmayalım da <gülüyor> e, eleştireceğimiz, kendimize dair eleştirmemiz gereken şeyler de olduğunu düşünüyorum ben. Mitleştirmeyelim. Hmm. çok önemli bir başkaldırıydı. Çok önemli bir... E, bireysel e, itirazdı. Tabii ki bundan sonuç çıkaralım. Ben kendi adıma biraz önce de söylediğim gibi dil ve örgütlenme biçimi konusunda e, derin evet. çıkarımlar yapılabileceğini düşünüyorum. Duygusal boyutu demiştiniz Bir de işin duygu kısmı var tabii ki. Ya bütün bunlar bana kalırsa bunlar da söyledikleriniz de e, çok duygusal şeyler ve bu, bu, bu da çok iyi bir şey gibi geliyor bana. hani o, a, a, a, Rasyonel olarak tanımladığımız şeyde hala bir takım duyguların zergediliyor olması belki de güzelliği ama onu da merak ediyorum ya, özellikle. Bir kere kayıplarımız var. Yani hem e, vefat edenler var, e, çeşitli organlarını kaybedenler var, yaralananlar var. Onlardan geriye bir üzüntü kalıyor, hüzün kalıyor. Ama ondan sonra da o kadar uzun zamandır e, küçük itirazların dışında toplumsal ya da bu kadar bir de Türkiye'ye yayıldığını düşünecek olursak yaygınlaşan muhalefet görmemiştik, e, bunun böyle kardeşlik, dayanışma vesaire içerisinde e, gidiyor olması coşku yaratıyor. E, bir de tabii ki umut yaratıyor tekrar. Yani. Ee, hiçbir şey sürgüt değil. Hiçbir baskı sürgüt değil. Hiçbir otoriterlik e, sürgüt değil. Bunların karşısında e, bir umut var. Bir başka toplum modeli var. Bir başka yaşam alternatifi var. Tekrar bunları bize e, yaşattığı için de herhalde umut. Evet. Tek kelimeyle ne derseniz duygusal olarak bende de umut. Son kalanım. Evet. Yani bu umutu her zaman sahip çıkmaya çalışıyorduk ama daha teorik düzeyde ve daha evet. böyle birazcık daha e, bu, wishful thinking dedikleri olacak o gün gelecek diye ama bunun yaşanabilir olduğu hani sizin terimlerinizde feasible olduğunu gösteren bir <gülüyor> evet. tecrübe oldu ve artık evet. onu tabi orada şöyle de bir, bir belki de şöyle de bir bunun bir zayıf yumuşak karnı da şu e, o, o, o bina yaşanmayacak yani ne bu, bu, bu günlerde tekrar gezi gibi bir şey yaşanacak ne bundan sonra da belki yaşanmayacak yani onu olduğu gibi tekrar tekrar yaşamaya çalışmanın haricinde oradaki sizin çok güzel ifade ettiğiniz dili örgütlenme biçiminde yani o işin kendi öz duygusal ve rasyonel e, ruhunu e, ruhuna sahip çıkmak gerekiyor evet. yoksa hani oraya yarın alışveriş merkezi yapılırsa veya işte yol geçerse optüden geçti. Yani bu, bu işin sonu değil. Çünkü aslında hikaye oraya, yani hikaye 12 aç değil. Ama zaten bütün e, toplumsal değişimler, dönüşümler böyle değil midir? Yani her biri bir sonraki için bir dayanak oluşturur, bir nüve oluşturur. Hı hı. Ondan sonra orada ne dinlen bilgiyle, tecrübeyle bir başka zamanda bir başka şeye yol açar. Dolayısıyla hani ben ne çok abartmak ne de çok değersizleştirmek istiyorum. E, gezi oldu e sonra ne oldu değil. Gezi'nin ben e, Türkiye'nin demokrasi özgürlük mücadelesine çok önemli bir katkısının oldu. Ne zaman görürüz tekrar nasıl görürüz bilmiyorum ama. Çok değerli bir katılıyoruz. Görürüz, görürüz, <gülüyor> mutlaka Siz görürüz. Siz gençsiniz, ben kendi adıma söyledim. <gülüyor> mutlaka görürüz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz hocam ya, çok e, vaktinizi almayalım sizi. Son bir e, bu, bu, bu bu bunlara e, bunlara eşlik edebilecek bir istediğiniz e, dinlemeyi dinlen din, dinletmeyi e, çalmayı isteyeceğiniz bir şarkı. Alabilir miyiz sizden? Şimdi ben birkaç tane söyleyeyim. Çünkü gezinin ruhundan çıkan mesajlara uygun olarak şimdi mücadele dedik. Mücadele deyince hasta siyapra geliyor hmm. benim hemen aklıma. E bir başka dünya mümkün dedik. Imagine geliyor o zaman aklıma. Ee, mücadeleye devam edeceğiz mutlaka bunun bir yerde etkisi olacak katkısı olacak o zaman da Vichel Overcome geliyor artık içerisinde <gülüyor> o zaman orası? yine burada bizim emektarımız kader ee, kadere bırakıyoruz seçimi o, bu, bu sohbetleri bir radyo programına benzeten e, e, arkadaşımız bunların içinden bir tanesini seçip bizim için de sürpriz olsun, olsun peki. bakalım e, mücadele mi e, hayal mi yoksa devam mı o seçsin, biz de dinlerken ölelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. tura donde el sol de tu bravu le puso un cerco a la muerte aquí se queda Siyaset bilimine dair bir konu olması bakımından bir siyaset bilimciye, siyasal tarihçiye yönelteceğiz e, kayıt yazımızı. Yine yani bizim fakültemizin kamu yönetimi bölümünde e, görevli öğretim üyesi, yardımcı doçent, doktor Mustafa Şener'le birlikteyiz. Şimdi gezi zaten şey yaptık. Basitçe şöyle kabaca senin yorumunu söylüyoruz. Ne oldu, neden oldu ve bundan sonra ne olacak? Gezi'nin birinci yılında nasıl görüyorsun, nasıl yorumluyorsun? Bir yıldan beri yaşananları ve bir yıl önce yaşananları. Evet. E, gezi olayları aslında birçok bakımdan Türkiye e, toplumsal ve siyasal tarihine baktığımızda aslında bir ilk kalkışma, ilk eylem denilebilir bazı özellikleri itibariyle. Belki biraz Avrupa'daki 1968 olaylarına benzetebiliriz. Çünkü Türkiye'de de 68'de Siyaset çok hareketliydi, e, muhalefet çok güçlüydü, öğrenci hareketi, işçi hareketi vardı ama yine de bizim 68'imiz Avrupa'nın ya da Amerika'nın 68'inden biraz daha farklıydı. Bu Gezi oradaki özgürlük duygusuna daha fazla e, anıştırıyor, oradaki özgürlükçü hareketleri. Öyle bir yanı var ama tabii sadece bununla da açıklanamaz. Gezi aslında... E, başlangıçta ya da ilk yüzeysel bakışta hani böyle bir gençlik hareketi, bir orta sınıf hareketi gibi görünse de aslında sınıfsal dinamikler de son derece ağır basan bir hareket diye düşünüyorum ben bunu. Ee, zaten işte Korkut Boratav hocamızın filan da bu konudaki analizleri var. Şimdi orada bir e, Tabii ki klasik anlamda mavi yakalı işçi sınıfı hareketi diyemeyiz geziye ama yine de oradaki katılımcıların çok büyük bir bölümünün şöyle ya da böyle işçi ya da emekçi kategorisine dahil edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani beyaz yakalı, belki geleceğin işçisi ya da işsizi de olsa oradaki katılımcıların çok büyük bir bölümünün bu özelliği taşıdığını söyleyebiliriz. Ama klasik sınıf hareketinden farkı da tabii e, talepler doğrultusunda belki ifade edebiliriz hem eylemlerin biçimi hem de içeriği bakımından daha doğrusu yani bir kere e, hani 3-5 ağaç meselesiyle başladığı bir hareket bu sonradan önemsizleştirildi ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum tam da gerçekten o 3-5 tane ağaç bu hareketin simgesi çünkü burada insanlar hem yaşadıkları yere yaşadıkları coğrafyaya ülkeye toprağa sahip çıkma e, ferasetini gösterdiler gerçekten yani e, ama hem de bunun siyasal düzlemden bağımsız olmadığının da bilincindeydiler ve buna göre elbette ki siyasal taleplerini de yükselttiler. Yani o anlamda hükümete bir tepki hareketine de dönüştü evet. E ama çünkü zaten bu doğayı tahrip eden hükümetler, sistemin yürütücüsü de bu hükümet eninde sonunda. Yani işte Taksim'e kışla yapmaya kalkan dün ya, Türkiye'nin belki herhalde Ortadoğu'nun en büyük camisini yapmaya kalkan, işte HES'lerle bütün işte Karadeniz'den başlayarak bütün doğayı önemli ölçüde katleden bir sonuçta iktidarla karşı karşıyayız. E buna karşı bir tepkinin o 3-5 ağacı kurtarma tepkisiyle birleşmesi de o bakımdan son derece olağan. Ama elbette ki tek sebep bu da değil. İnsanların başka açılardan da bu düzeni sisteme ve hükümete karşı tepkileri vardı. Yani bir kere e, bu son 20-30 yıldır yürütülen neoliberal siyaset gerçekten işte iş, iş hayatının işte en son Somada da çok feci bir örneğini gördük hakikaten e, güvencesizleştirilmesi taşırı insanların geleceğinin belirsizleştirilmesi ya bütün bunların yarattığı bir öfke de vardı yani bugün işte hepimiz biliyoruz işte işçi ve emekçilerin çok büyük bir bölümü işte güvencesiz çalışıyor sendikasız çalışıyor yarınlarından tedirginler e, bütün bunların da yarattığı bir e, öfke birikimi söz konusuydu e, bunlar bir araya geldi ve bir tabii bir de bu yaşam tarzı dediğimiz şey yani AKP iktidarının özellikle insanların yaşam tarzına e, müdahale etmeye yönelik girişimleri işte içki kullanımının sınırlandırılmasından tutun işte üç çocuk meselesinin gündeme gelmesi, kürtajın yasaklanmaya kalkması gibi sosyal hayatın en genel anlamda ve çok çeşitli biçimlerde muhafazakarlaştırılmaya çalışılması buna yönelik elbette bir tepki vardı. E yani bütün bunların bir araya gelmesiydi geziyi ortaya çıkartan şey o anlamda zaten herkesin kabul ettiği gibi çok öngörülebilir bir hareket değildi. Hiçbirimizin çok öngörmediği bir zamanda patladı. Öngöremediğimiz bir yaygınlığa ve derinliğe e, ulaştı. O anlamda da ben şu, özellikle şu açıdan da çok önemli görüyorum. Aslında e, o günlerde böyle bir kısa mesajda da yazmıştım. E, 12 Eylül'ü bitirdi bence gezi. En önemli etkisi ve katkısı oldu. 12 Eylül'ün apolitizasyonunu ve korku duvarlarını kırdı. Yani halk, insanlar yani biz haklı taleplerimiz uğruna artık mücadele edeceğiz dediler. Bunun için korkmuyoruz. Yani sokağa çıkacağız. En meşru ve barışçıl biçimlerde taleplerimizi yerine getireceğiz. Ama gerekiyorsa evet belli bir kavgayı da göze alıyoruz bunun için. Çünkü biz zaten gerileyebileceğimiz kadar geriledik. Haklarımızı kaybedeceğimiz kadar kaybettik. Bundan sonrası artık yok dediler ve o anlamda bir korku duvarını açtıklarını gösterdiler. Bu ümit verici bir şeydi. Yani buradaki politizasyon o anlamda önemli. Bu sonradan biraz geri çekildi tabii ki ama zaten bu doğaldır. Yani bu tür sosyal hareketler hiçbir zaman çok uzun süre devam etmezler. Bunların ya yani inişli çıkışlı gider. Ee i̇şte o bir, son bir yıl içerisinde de gördük. Daha durağan dönemlere girdik. Ama mesela belki Elvan'ın cenazesinde olduğu gibi tekrardan gezi günlerine anımsatan e, hareketlilikler gördük sokaklarda falan. Ya da en sonuçta işte Soma'ya tepki eylemlerinde bunu e, gördük. Yani aslında hani birçok kişinin söylediği klişe bir söz ama hani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye ben de gerçekten geziden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Ama bunu dediğim gibi çok kısa vadede çok somut, çok büyük değişiklikler anlam anlamında da anlamamak lazım. Daha biraz daha derinden ama bence daha güçlü bir hareket doğuyor. Bir sosyal hareket doğuyor Türkiye'de. Ee, bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani bir şey bu dediğinle ilgili olarak yani korkunun yenmesinin bir başka bir başka yüzü de bir başka boyutu da bu korkuyla yüzleşirken başka bir egzojen ee, odaktan da yardım istenmemesi söyleyebilirim. Yani ordu göreve diye bir şey atımı zaten ordu da kalmamıştı. Yani bir kurtarıcı beklentisinden de kurtuldu denilebilir mi? Bir bir bir bir bir dış destek bir. Yani kendimiz halledeceğiz bunu biz. Ne orduyla. Ne Aynen ne. bence denilebilir. Yani hala böyle bir ordudan bir şey beklen. Belki küçük gruplar vardı. Yani gezinin içinde de vardı ama ben bun bu, bunların gerçekten çok azınlık Tılar ve üstelik de bunların attıkları sloganlar ya da taşıttıkları dövizler o anlamda kitlenin yani ana gövdenin gerçekten ve çok bilinçli olarak uzak durduğu şeyler oldu. Ya Bunlar kendilerini çok azınlıkta hissettiler. Yani şöyle manzaralar çok yaşandı. İşte ee, daha militarize sloganlar. Mesela işte Mustafa Kemal askerleriyiz sloganı atanlar kesinlikle hemen hemen her yerde azınlıkta kaldılar. Ve bunlara biz hiç kimsenin askeri değiliz diye cevap verdiler. Ha sıradan Kesin. insanlar. Ve sana <gülüyor> ya da Mustafa Keser'in askerleriyiz şeklinde. O hemen ee, ne yapıldı? Ne yapıldı? Yani mizah, bir mizahla, evet bir mizahla deyip. örtüldü onun evet. üstü falan. Orada zaten hani mizah demişken belki o yönlere de değinmek lazım. Türkiye yeniliklerinden azıcık bahset. Deyeceksek bu gezi olaylarının mesela oradaki mizah unsurunun <gülüyor> e, ön plana çıkması, oradaki çoğulculuk, insanların gerçekten işte senin de söylediğin bu başka bir yere sırtını dayamadan hani e, biz kendi hakkımızı savunabiliriz. Hani biz daha iyi bir hayatı kurabiliriz demeleri. Bunu işte çok embriyon halinde de olsa o gezi parkında kurdukları e, komünlerde yaşatmaya çalışmaları, işte takas sistemini geliştirmeye çalışmaları. Daha sonra forumlarda bir süre devam eden işte işte yine bu herkesin kendi yeteneğini ya da sahip olduğu ne varsa onu ortaya koyması ve işte bir tür kamusal paylaşıma açmaya çalışması filan. Bunlar elbette çok hani mikro ölçeklerde yaşandı filan ama e zaten büyük değişimler, büyük hareketler de çoğu zaman böyle mikro ölçeklerden başlar. O açıdan bence çok anlamlı ve önemliydi ve onun... Ee yani önümüzdeki dönemlerde de başka biçimler altında belki başka görünümler altında ama ben mutlaka devam edeceğini düşünüyorum. Ya yani bu onun da çeşitli göstergelerini aslında gözlemleyebiliyoruz çeşitli yerlerde, işte sosyal medyada olsun, başka kentsel hareketlerde olsun, hala sürdürülmeye çalışan forumlarda olsun, bu İstanbul'da birkaç tane örneğini şu anda yaşatmaya çalışıyorlar, işgal evlerinde olsun mesela, kullanılmayan bu binaların işte aslında işgal bile, yani bir tür kamusallaştırılarak ortak yarara kullanımı açılması, sergi salonu olarak düzenlenmesi, işte oralarda mahalle halkının ortak sorunlarını konuşmaya başlanması, filan gibi hareketler bunların ben umut vadeden şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu içinde yaşanan sıkışmışlığı aşmaya yönelik e, hareketler ve bir önemi de şurada belki yani sadece aslında iktidarın politikasına ya da şiddetine bir karşı duruşun ötesinde bir de pozitif söz söyledi aslında gezi bu anlamda. Hayır biz sadece bunu istemiyoruz demekle yetinmedi. Biz şöyle bir şey de istiyoruz dedi. Ve bu da yapılabilir. Ve bu Olabilir. da yapılabilir dedi. Ve bunu da evet sadece sözle artık sadece bildiriyle sadece yazıyla şu anda yapacağız. Şu anda yapmaya başlayabiliriz dedi. Bunun çeşitli örneklerini verdi. Bunlar çok umut verici bence ve aslında genel anlamda toplumsal muhalefetin bundan sonra da hani üzerinde durması, geliştirmesi gereken şeyler diye düşünüyorum yani ben. Bu Çünkü... de bunda, bununla ilgili bir şey soracağım. Senin hani çalışma alanında, uzmanlık alanında bildiğim için sen siyasal tarihi, özellikle de Türk Solu çalışıyorsun. Yani Türk Solu açısından... Ee, sol siyasal hareketler e, açısından bu ne ifade ediyor olabilir ya da neye neye gebe bir şey değişiyor. Ya iyi soru, ya, önemli soru aslında. Şimdi sol e, burada tabii aslında her türden muhalefete öncülük iddiasında olan sol Yapıların da Türkiye'de mesela gezi olayında bir afalladığını görüyoruz. Yani onlar da hiç beklemiyorlardı böyle bir şeyi. Yani kendileri işte işçi sınıfının öğrenci hareketinin ya da çalışan kesimlerin hani temsil organı gibi düşünen bu yapılar birdenbire aslında ayaklarının altından bir zeminin kaydığını gördüler. Daha doğrusu o zemine işte hükmedemediklerini çok pratik olarak gördüler. Yani bunu zaten aşağı yukarı biliyorduk ama gene de o iddia ortadaydı. Şimdi o iddianın aslında artık bundan sonra söylemsel düzeyde bile ciddi bir yara aldığını e, görüyoruz. E buradan sol şöyle bir ders çıkarıyor sanırım. E, yani bunu çeşitli kanallardan da ifade ediyorlar, genel sol yapılan. Yani evet, yani geziden sonra hani hiçbir şey eskisi gibi değil ama sol hareketler, sol yapılanmalar, sol partiler de artık e, bunu bence önemli ölçüde idrak ettiler. Henüz orada da tabii zamana ihtiyaç var bunların sindirilmesi, tartışılması itiralan gerekiyor ama gene de öyle bir e, idrakin e, gerçekleştiğini ben düşünüyorum. Yani artık Başka şeyler söylemek lazım, başka türden örgütler lazım, başka türden bir strateji ve taktik düşünmemiz lazım diye ben bugün kendisini solcu, sosyalist adleden bütün birey, grup ya da yapıların, partilerin daha fazla düşündüğünü eskiye göre rahatlıkla söyleyebilirim. Geziden sonra. Bu anlamda da bir yenilik ortaya çıkıyor. Bunun ipuçları şu anda var bence. Belki çok girmeyelim o kadar ayrıntıya ama hani ileriki dönemde daha da fazla göreceğiz. Yani o gezi ruhunun biçimlendirdiği türden bir muhalif hareketin, bir sol hareketin de doğduğunu ve geliştiğini gün geçtikçe daha iyi. E, göreceğiz diye düşünüyorum. Daha net göreceğiz. Teşekkür ederiz abi. Daha fazla vaktini almayalım. Bitirirken e, bir e, hani tabağı boş göndermemek için biz sana ne ikram edelim? Ne dinlemek istersin? Ne çalalım senin için? Ya e, Tam da bugünlerde yeni bir şarkı e, düştü internet ortamına. E, bu Maske e, diye bir grubun rüya diye bir şarkısı. Berkin Elvan için yapılmış bir şarkı. Ben dinledim çok beğendim. Onu çalarsanız sevinirim. Ama dinleyiciler için şunu da ekleyeyim. Ee, aslında çok da güzel bir klibi var bu şarkının. Onun için evet. internetten klip eşliğinde dinlerlerse daha da iyi olur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kendimden alır Neredim söyle Sessizce olur de Güneş doğacak kente Gel beni sahte Uykumdan uyandır Yüküm kendimden alır Neredim söyle Gece olur de, güneş doğacakken de programımızın son özel konuğu da yine İktisadi Bilimler Fakültesi öğretim üyesi e, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Bediz Yılmaz Evet hocam e, aynı soruyu size de soracağız. Gezi'nin yıl döneminde bu ne oldu bundan bir sene önce neden oldu ve bundan sonra ne olacak? Yorumunuzu istiyoruz Gezi'ye dair. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bu program için tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir programdı. Konuklarıyla ve bütün konularıyla. Geziyle bitirmekte gerçekten güzel bir final oluyor. Gezi neydi? Gezi herhalde her şeyden önce umuttu. Bizler için. Tek bir kelimeyle söyleyecek olursak umuttu. Ama... Gezi'nin en önemli yanı herhalde çok farklı kesimlerden, çok farklı sebeplerle ve çok farklı biçimlerde iktidara, düzene veya sadece İstanbul'un valisine tepki duyan insanları bir araya getirebilmesiydi. Sadece çevreci hareket içinden gelen ya da başka sebeplerle de olsa kendi sebepleriyle insanların orada bir araya gelmesi, çok muhteşem bir olaydı ve yıl boyunca da bunun etkileri, küçük veya büyük artçı sarsıntıları bütün Türkiye'de hissedildi. Güzel, çok muhteşem bir dönüşümdü her şeyden önce. Bu büyük umut, bir yıl sonra hala aynı umudu yaratmaya devam ediyor mu? belki evet belki de hayır ama e, o umut kesinlikle sönmüş değil belki başka şeylerle e, yeniden dönüştüre yeniden yaratarak e, belki iktidar aklını artık biraz şaşırtmayı da düşünerek e, kendini sürekli olarak yeniden yaratabilme potansiyeli olan bir hareket olduğunu düşünüyorum belki de bütün o çe çeşitlilik e, sayesinde bu potansiyeli taşıyor e, ve Hala umudumuz var. Siz bir de orada o sırada Gezi Parkı'nda da bulundunuz. E, orada kendi kişisel olarak o hepimiz uzaktan, televizyondan, te, ekran başından, internetten, e, kıyısından, köşesinden ortak olduk ama siz o havayı da soğudunuz, gazı da soğudunuz. Hı. Neydi orada hissettiğini hatırlıyor musunuz? Gazı solumadan önce ben gezinin o bütün polise ve araçlara kapatıldığı ilk 10 e, günü, 11 gün sanırım sürdü bu e, taksim komünü adı verilen dönem. E, onun da son gün gecesinde, son gün ve gecesinde oradaydım ve o anlatılamaz bir havaydı gerçekten. Bütün herkes e, orada bir bayram havası, bir coşku içinde e, o mekanlığı paylaşıyor. Ve orada işte şarkılar çalınıyor, türküler söyleniyor yani birbiriyle asla yan yana gelmesi hayal bile edilemeyecek ee, irili ufaklı e, grupların ki bunların büyük bir kısmı kendini siyasi grup olarak bile adlandırmaz. Ama siyasi gruplar da var elbette. Orada yan yanaydılar ve e, işte yiyecekler, şarkılar her şey paylaşılıyordu. Yani çok çok güzel bir e, atmosferi çok güzel bir orada hava vardı. Akabinde e, tam o ilk parka müdahalenin olduğu günde de oradaydım ben. Orada da yine polisin müdahalesi biraz beklenmedik bir şekilde, çok şaşırtıcı bir şekilde aslında geldi ilk müdahale. Çünkü bir basın açıklaması yapılacaktı ve polis bir anda e, bütün meydandaki e, çadırları e, yıkarak ve işte gaza ve suya e, boğarak oradan kaldırdı. Daha sonrasında parka da girdi zaten. Ama e, bu zaten uzun bir, hatta bütün bu geçtiğimiz yıl boyunca da insanları birbirine daha fazla kenetlemekten ve daha fazla direniş ruhunu beslemekten de başka bir şey yaramadı. Ama işte bu haliyle e, sürer mi, sürmez mi ya da sürmeli mi, başka bir şey mi dönüşmeli bütün bunları da e, konuşmak gerekiyor herhalde. Evet yani bunu diğer konuklarımızla da konuştuğumuz bir şeydi. Gezi artık o mekansal ve o sembolik öneminin haricinde bir ruha eşitlenmeli belki ve o ruhu tekrar tekrar aynı şeyi yaşamaya çalışmadan oraya çıkmayı, parka tekrar, o komün hayatını kurmaya, o, o, onu tekrar ezberden okumaktan ziyade belki de o ruhun tekrar hayata geçirilmesini sağlayacak yeni eylem biçimleri ...yeni ifade biçimleri, yeni e, siyaset yapma biçimlerini üzerine düşünmeye e, ihtiyacı da işaret ediyor herhalde. Evet yeni siyaset yapma biçimleri ve siyaseti de biraz daha çok daha fazla gündelik hayatla ilişkili bir şey olarak e, tanımlayarak Hı -hı. bunu yapmak gerekiyor. Ama şunu da söylemek isterim ki Gezi'nin o ilk 11 gündeki o komün döneminde ki... E, biraz daha e, hani barışçıl diyebileceğim hava daha sonra e, aslında şehitler verdi yani pek çok insan yaralandı e, ölenler oldu ve bunun üzerine artık e, başka bir e, yani işin rengi değişti açıkçası o işin renginin değişmesi iktidarın da e, yani i̇ktidarın sebep olduğu bir şey ve iktidarın da nemalandığı da bir şey aynı zamanda. Ee, yani bunu tam nasıl diyeceğimi de bilmiyorum ama e, o ilk barışçı ve o çok e, bir tür hani çiçek çocuk Hı -hı. E, ruhunun yeniden kazanılması hem çok mümkün değil hem de bu noktadan sonra artık e, sadece onun olabilecek bir şey değil bu. Doğru. diye düşünüyorum. Yani hem daha, yani bunun bir direniş olduğu, bunun bir isyan olduğu ve bunun aslında gayet de siyasi bir şey olduğunun bilincinde olarak e, bunun devam ettirilmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da nasıl ki gezinin başlangıcında aslında bir e, karar, e, hadi toplanıyoruz, oraya gidiyoruz diyen bir şey çok fazla yoktu. Tamam Taksim Dayanışması orada bir nöbet yapıyordu ama e, bu kadar kitlesel bir şeye dönüşmesi birilerinin kararıyla vesaire olmuş bir şey değil dolayısıyla aslında orada onun o kitleselliği nasıl kazandığını e, doğru bir şekilde görüp anlayıp oradan de, devam etmek lazım o kitleselliği yaratan ruhun bundan sonra nereden beslenip yaratılacağını da düşünmek lazım çünkü artık o kitlesellik tamam 1 Mayıs'ta vesaire hepsinde bir direniş oldu sayıca az da değildi İstanbul'da çünkü İstanbul'da bütün bunlar gerçekten kitlesel bir şekilde geçiyor Mersin'in aksine. Ama e, biraz gücünden yitirdi de. Yani o e, çok farklı grupları sokağa çekebilen gücünden e, biraz bir şeyler yitirdi. Bütün bunları hep birlikte düşünerek, hep e, bir arada düşünerek e, ilerlemek lazım. Forumlar e, vesaire yani e, bütün bunların nereye evrilebileceğini ama bunun bir isyan ve bir bir tür itaatsizlik hareketi olduğunu da hiçbir zaman unutmayarak devam evet, etmek Yani gerekiyor. bu geziyi bir miras gibi görüp bu mirası yemeye çalışmaktan Hı -hı. ziyade bunu bir sermaye olarak görüp evet. farklı siyaset yapma ya da toplumsal ilişki biçimlerini tahayyül etmekte kullanmak gerekiyor evet. herhalde bunu. Evet. Zaten gezinin herhalde en önemli yani umudu, umudumuzu beslemesinin en önemli sebebi Başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdi ya da başka bir dünya hayalini kurabilmenin mümkün olduğunu gösterdi. Çünkü biz hayal kurmayı unutmuştuk. Hayal kurmaktan korkuyorduk. Ve e, geziyle gördük ki hayallerimizi, e, hayal kurabiliriz, hayallerimizi savunabiliriz. Ve başka bir dünya mümkün diye, başka bir kent mümkün diye, başka bir toplum mümkün diye e, kurabiliriz. Şimdi bunu biraz gezinin ne olduğunu e, tarif ettik ve bundan sonra ne olabileceğini, ne olması gerektiğini veya ne olmasından korktuğumuzu biraz dile getirdiniz. Bir de en son şeyi sorayım hani o aradaki soruyu neden oldu bu siz sosyal politika konusunda da e, bu, bu iktidarın bir takım toplumsal alanda yaptığı müdahaleleri de yakından izleyen ve bu konuda kafa öğren bir ee, bilim emekçisisiniz. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani bu tam da umudun bir anda doğmasını e, doğuran faktörleri e, kabaca nasıl nitelerdiniz? Gezinin ortaya çıkışını mı? Nasıl? Evet. Hı -hı. Yani Gezi'deki o toplumsal dinamizmini tetikleyen e, sosyoekonomik siyasal süreçler hakkında. Çok kabaca tabii saatlerce konuşulabilir. Evet böyle. saatlerce konuşulabilecek bir şey. Çok fazla şey de söylendi zaten e, bununla ilgili ama e, Gezi en başta dediğim gibi bir şekilde bu toplum içerisinde bir e, mutsuzluğu bir hayal kırıklığı yaşamakta olan ama çok farklı sebeplerle ve çok farklı biçimlerde yani orta sınıfın güvencesiz e, çalışanı da var burada e, en dipteki insanlar da var hı hı. veya inançları nedeniyle bir tür dışlama yaşayanlar da var e, veya hani gel gel e, Ezelden beridir muhalif kimliğiyle örgütlü bir yapı içerisinde mücadele eden insanlar da var. Ama bütün bunları işte ortak bir yerde buluşturan şey şu anki düzene, sisteme bir tarafıyla, şu anki iktidara dair bir memnuniyetsizlik içerisinde olmaları. Ve bu Bu memnuniyetsizlik gezide bir şekilde kendini açığa vurdu. Ama toplumun diğer %50'si de aslında bu iktidardan memnun. AKP'nin politikalarını biraz bu şekilde herhalde okumak lazım. Toplumun dik yarısında diyebileceğimiz bir oranda memnuniyet yaratabiliyor. Ya da bir memnuniyet algısı yaratabiliyor en azından. Bu sanal ya da gerçek. Bunun üzerinde çok tartışılır. Belki tartışabiliriz ama o memnuniyeti, o memnuniyet algısını yaratabiliyor. O yüzden de bu memnuniyetsizler... Ve memnun olanlar arasında müthiş de bir uzlaşmazlık var. Birbirlerini anlayamıyorlar. Birbirlerinin dilinden konuşamıyorlar. Çünkü çok farklı yerlerde duruyorlar. Farklı açılardan bakıyorlar meseleye. Dolayısıyla aslında sorunun iki yanı var. Yani onu biz Gezi neden oldu diye sorarken insanlar niye sokağa çıktılar? İnsanlar neden bu memnuniyetsizliklerini bu kadar yüksek bir oktavla dile getirdiler sorusu bir yanda dururken öte yanda da o sizin dikkat çektiğiniz bir, bir yanda gayet bu gidişattan e, memnun, bunu destekleyen, dolayısıyla da tepki gösterecek hiçbir şey göremeyen evet, tepki bir kitle gö var. Tepkilerin arkasında sürekli bir dış mihrak arayan ya da evet. hiç mihrak arayan e, bunları anlayamayan ve anlamlandıramayan tepki gösteren bir kesim var. Onların tepkisi de Evet. Asla cehalet veya başka bir şey evet. açıklanabilecek bir şey değil, Dolayısıyla gerçekten o... bir toplumsal bakış açısı, evet. ona, sosyolojik ona, bir durum. Ona, da, ona da kafa yormak, onu da anlamaya çalışmakta evet. büyük yarar var. Evet ama bir taraftan da gizinin aslında e, bir vebali herhalde, e, bu kutuplaşmayı, Hı. bu ayrışmayı da e, müthiş derecede pekiştirmiş olması, bunu bütün gözlere ee, evet. sokmuş olması. Ay Ayşegül Hoca ile konuşurken de aynı şeyi gündeme getirmiştik. Bir takım fayatları birleşirken başka bir takım fayatları ortaya çıktı veya derinleşti. Dolayısıyla e toplumsal coğrafyaya baktığımızda o parçalı hani yapı kırıl, kırıl kırık yapı belki de hala evet. şey yapıyor. Dolayısıyla bu da aslında geziye miras dediğim bir böyle mitleştirip bir bir bir slogan'a bir bir veya nostaljik bir e, sembole indirgemeden bunun üzerinde hala e, biraz daha gerçekçi bir şekilde e, durmanın gerekliliğini işaret ediyor herhalde. Evet, aynen öyle. Yani ne yapabileceğimizi gördük. Bundan sonra onun altına düşmeden e, her zaman daha fazlasını hayal ederek ilerleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Ee, hem kişisel hem bilimsel hem e, sosyolojik gözlemlerinizi paylaştınız. Adettendir. Tabak boş gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Biz size e, e, ne sunalım, ne istersiniz, neyi duymak istersiniz? Çabuk Biraz uzunca bir parça ama e, çok güzel bir parça. Fikret Kızılok'un e, Akın Var Akın e, parçasını ben isteyeceğim. Bu, e, hem e, Ahmet Arif'in Anadolu isimli şiirini hem de Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü isimli şiirini harmanlayarak çok e, güzel bir şarkı çıkarmış Fikret Kızılık. O zaman Fikret Kızılık gibi bir e, dev sanatçıyı e, Nazım Hikmet ve Ahmet Arif gibi iki dev e, edebiyatçı şairle birleştiren e, Akın Var Akın'ı dinliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Utanırım. Utanırım fıkaralıktan Ele güne karşı çıplak. Armanın kesat. Kardeşim, çalışmanın beraberliğin atom güllerinin katmer açtır. Şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma bir uzak. Biliyor musun? Akım var Güneşe akım. Güneşin sap edeceğiz, Güneşin zaptı yakım, akım var, güneşe akım. Güneşin sap edeceğiz, Güneşin zaptı yakım, Güneşin zaptı yakın Oy, oy, oy, oy, oy, oy, binlerce yıl salmışım korkun çatlılarıyla parçalamışlar nazlı sel sabah uykularımı hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar araç salmışlar üstüme Nizkender su göçüp gitmişler gitmişler gölgesiz ve dayatmışım görüyor musun akın var, güneşe akım güneşi sat edeceğiz güneşi saptı yakın akkım Akı, güneşi zapt Güneşin sap dedeceğiz, Güneşin sapdı Güneşin saptı yakı. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. öyle yıkmak kendini, öyle mahsus, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derse, sıradan, dayan kitabı bile, dayan işle, tırnak ile, düşüne, umut ile, sevda ile, düşüne, dayan, nüsf etme beni, akın var, güneşe akım, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Akım var, güneşe akım, güneşi sap edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Güneşin zaptı yakın. Oyyy Oyyy oyyy ve Riski Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle kızlarım oğullarım oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez cihan parçası kaç bin yıllık kaç bin yıllık Hasretimin goncası Gözlerinden, gözlerinden Aferin bir umudum da sende Anlıyor musun? Akım var, güneşe akım Güneşi zaft edeceğiz Güneşin zaftı yakın Akım var güneşe akım Güneşi sap edeceğiz Güneşin raptı akım Güneşin raptı akım Akım var güneşe akım Güneşi sap edeceğiz Güneşin raptı akım Evet, e, akın var akın dedik ve bu programının da e, sonuna geldik. Bu program aynı zamanda en başta da söylediğim gibi e, Kekeme programının bu sezonluk, bu dönemlik e, yayın sürecinin de sonu olacak. Böyle güzel bir e, tarihte, böyle bir güzel bir zamanda bitiriyor olmamız ve bunu da yine başta da değindiğimiz gibi o gezinin e, ruhunu bir nebze yansıtmaya çalıştığımız e, çok ses, sessizlikte bitirmeye çalıştık. Yine e, bunu e, stüdyonun o sessiz ve hijyen ortamının dışında Hocalarımızın odalarında bir ses kayıt cihazı ile yaptığımız için ses kalitesini, yayın kalitesinin diğer programlardaki düzeyde olması beklenmiyor. Bu konuda sizin de anlayış göstereceğinizi tahmin ediyorum. Bir amatör yayıncı olarak aslında bu program benden çok daha iyi kotarabilecek arkadaşlar varken bir kendini bilmezlik... E, le, e, soyunduğum bu işin bu, şimdilik sonuna geliyoruz e, 20 küsur program yaptık farklı disiplinlerden farklı bölümlerden farklı e, toplumsal alanlardan e, konukları e, burada ağırladık onlara uzmanlık alanları tecrübeleri birikimlerine yönelik sorular sorduk onları dinledik ve onların söylediklerinin neler çağrıştırılığını e, tartıştık Umarım e, siz de keyif almışsınızdır. E, gelecek sene e, belki başka bir formatta, belki başka bir isimde ama yine bu e, farklı sesleri radyomuz üzerinden sizlere ulaştırmaya çalışabileceğimizi umuyorum. E, ben Ulaş Mayraktar. yıl boyunca gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ediyorum. Yine bu teşekkürü bu, bu imkanı sağlayan İletişim Fakültesi Radyosu. Radyo, Sinema, Televizyon bölümünün değerli hocaları Hakan, Senem, Erkılıca. Her seferinde ısrarla e, teşekkür ettiğimiz bu işin teknik boyutunun bütün zahmetine katlanan Kader e, Taş arkadaşımıza e, ve genel olarak bütün yetişim fakültesine ve e, tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek sene, gelecek dönem yeni bir programda bulunuyoruz. E, tekrar buluşabilmek umuduyla şimdi hoşça kalın. E, programımızı biliyorsunuz radyonun karasal yayınından veya internet üzerinden medya kültür kent Facebook sayfamız üzerinden eski e, yayınları da dinleme şansına sahipsiniz. Hepinize iyi tatiller, iyi yazlar diliyorum. Hoşça kalın. Ulaş bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.